Yel mi mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. Bir din adamı düşünün ki... ...tüm saflığıyla... ...kiliseyi idealize etsin. Kilisenin yozlaşmış faaliyetlerini görmezden gelsin. Kurtuluşu... ...iyi din adamının öncülüğünde arasın... ...ve bu saflığını herkes tarafından aldatılarak ve sömürülerek ödesin. Bu din adamı Henry Fielding'in 18. yüzyılda Cervantes'in komik epik formülünü uyarlayarak yazdığı... ...Joseph Andrews romanındaki Rahip Adams'dır. Aynı yüzyılda Voltaire'in kandidinde yarattığı Pangloss tiplemesi de... ...her işte bir hayır vardır sloganına körü örneği inanmasıyla... bu inançla her felaketi sevinç ve coşkuyla buyur etmesiyle, hatta frengide bile beraberinde Amerika'dan çikolatayı da getirdiği için iyi bir taraf bulmasıyla bir Don Quixote çeşitlemesidir. 19. yüzyılda ise gerek Charlotte Lennox'un The Female Quixote, gerekse Jane Austen'ın Northanger Abbey romanlarında okudukları kitaplar yüzünden akılları karışmış kadın kahramanlara rastlarız ki, Bu kadın kahramanların komik öyküleri, Gustave Flaubert'in Madame Bovary'siyle 19. yüzyılda trajik bir biçim alacaktır. 19. yüzyılda ilerlersek, Don Quixote tipleri arasında, özgürlüğü zaten verilmiş bir köleyi en akla hayale gelmez işkencelerle, çünkü kitaplar böyle olması gerektiğini yazar, özgürlüğüne kavuşturmaya çalışan Mark Twain'in Tom Sawyer'ından, ...Napolyon'un yaşam öyküsünü kendi hayatına uyarlamaya çalışırken... ...Giyotini boylayan Kızıl ve Karanın Julien Sorel’inden. ...cin peri masallarıyla aklını kaçırıp... ...bir çenginin elinde oyuncak olan bir Don Kişot çeşitlemesinden... ...Ahmet Mithat'ın Daniş Çelebi'sinden... ...ve sonunda Rusya'ya uzanırsak... ...orada Don Kişotların en muhteşemi, en ironiye, ...en sevimlisi ve en budalası... Yani Dostoyevski'nin Dudalası'ndan söz edebiliriz. 20. yüzyılda karşımıza bir oyun çıkar. Bu oyunda karakterler ve onların yaşam öyküleri vardır ama bunları yazacak biri yoktur. Pirandello'nun Altı Karakter Yazarı'nı Arıyor adlı oyunu, Don Quixote'un ikinci kitabında Avelenada'nın Sahte Don Quixote'uyla sözde yazar Seyit Hamit Badindian'nin gerçek Don Quixote'sindeki Don Quixote'un atışmalarından esinlenmiştir. Cervantes yazdığı yapıtın birçok yazarı varmış gibi yapar. Birinci anlatıcı, ikinci anlatıcı Seyit Hamid, Mütercim, George Louis Borges, Don Quixote'un yazarı Pierre Menard adlı öyküsünde bunlara bir tane daha ekler. Kitabın bazı bölümlerini kelime kelime tekrar yazan Pierre Menard. Ama Cervantes'in baş yapıtında yarıştırdığı yalnızca yazarlar değildir. Orada okurlar da yarışır. Italo da zaten bir kış gecesi eğer bir yolcu adlı paradisinde bu yarışı anlatır. Başlangıç noktası Don Quixote'da metnin kaybolup yeniden bulunduğu ünlü 9. bölümdür. Mutlaka daha epeyce uzatabileceğimiz bu gezintiyi gene Türkiye'ye Orhan Pamuk'un Yeni Hayat adlı romanına dönüp bitirelim. Bir okur düşünün ki hayat hikayesine bir gün bir kitap okudum hayatım değişti diye başlasın. Bu cümleyi siz nasıl okudunuz bilmiyorum ama ben iki biçimde okunabileceğini düşünüyorum. Vurguyu bir gün üzerine koyarsak bu cümle hayatında hiç kitap okumamış birinin bir gün bir kitap okumaya kalkıp hayatını nasıl değiştirdiği biçiminde anlaşılabilir. Vurguyu bir kitap üzerine koyarsak o zaman da okuduğu belirli kitabın hayatını nasıl değiştirdiği anlaşılır. Ama her iki durumda da bir kitaptan söz edilmektedir. Bu da çok kitap okuyarak aklını kaçırmış Don Kişot'a karşı, çok ironik bir Türk yazarının çıkardığı, bir kitap okuyarak hayatını karartan Türk'ün romanıdır. Kısaca söylemek gerekirse, roman dediğimiz zaman Don Kişot'tan şu ya da bu şekilde etkilenmiş romanlar saymakla bitmez. Umuyorum ki şimdiye kadar sürdürdüğüm sohbetlerde bunun neden böyle olduğu bir miktar ortaya çıkmış olmalı. Onun için bundan sonra kalan zamanımızı, bunun nasıl böyle olduğuna, yani Don Quixote'dan etkilenmiş bazı romanların, ondan nasıl etkilendiğini anlatarak kullanacağım. Yel mi Değirmen mi? Ölümünün 400. yılında... Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.